Emniyetli bir hocanın üstad hakkında ziyade hüsnü zanlını etmek münasebetiyle Emin ve Feyiz'in o hocaya gönderdikleri bir mektup. Aziz sadık ve muhterem hoca Haşmet efendi. Sizin müceddid hakkındaki mektubunuzu hayretle okuduk, üstadımıza söyledik. Üstadımız diyor ki: Evet bu zamanda hem iman ve din, hem hayat-ı ve şeriat, hem hukuku amme ve siyaset-i için gayet ehemmiyetli bir müceddit ister. Fakat en ehemmiyetlisi, hakaik imaniyeyi muhafaza noktasındaki tecdid, en mukaddes ve en büyüğüdür. Şeriat ve hayat-ı içtimaiye ve siyasiye daireleri, ona nispeten ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalıyor. Rivayet-i hadisiyede tecdid-i hakkındaki ziyade ehemmiyet ise, imani hakaikteki tecdid itibariyledir. Fakat efkâr-ı âmmede ve hayatperest insanların nazarında zahiren geniş ve hakimiyet noktasında cazibedar olan hayat-ı içtimai-i İslamiye ve siyaset-i diniye cihetleri daha ziyade ehemmiyetli göründüğü için, o adese ile o noktayı nazardan bakıyorlar, mana veriyorlar. Hem bu üç ve birden bir şahısta. Veyaut bir cemaatte bu zamanda bulunması ve mükemmel olması ve birbirini cerhetmemesi pek uzak adeta kabil görülmüyor. Ahir zamanda Ali Beyt-i Nebevi'nin cemaat-ı nuraniyesini temsil eden Mehdi'de ve cemaatindeki şahs-ı de ancak ihtima edebilir. Cenabı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki bu asırda risaletin nurun hakiki şakitlerinin şahs-ı manevisi hakiki imaniye muhafazasında tecdid vazifesini yaptırmıştır yirmi seneden beri o vazife-i tesirli ve fatihane ile gayet dehşetli ve kuvvetli zındıka ve dalalet hücumuna karşı tam mukabele edip, yüzbinler ehl-i imanın imanlarını kurtardığını, kırk bin adam şehadet eder. Ama benim gibi aciz ve zayıf bir biçarenin böyle binler derece haddimden fazla bir yükü yüklenmek tarzında biçare şahsımı medar-ı nazar etmemeli diyor ve size selam ediyor. Biz de zat-ı âlinize ve oradaki risaletin i Nur ile alakadar olanlara selam ediyoruz. Risale-i Nur şaketlerinden Emin Feyzi. Üstadımızın ehemmiyetli bir mektubudur. Gayet ciddi bir ihtar ile bir hakikati beyan etmeye lüzum var. Şöyle ki: "Lâ ya'lemu'l gaybe illallah" sırrıyla ehli velayet gaybi olan şeyleri bildirilmezse bilmezler. En büyük bir veli dahi hasmının hakiki halini bilmedikleri için haksız olarak mübarize etmesini açeri mübeşşerenin mağbeînindeki muharebe gösteriyor. Demek iki veli, iki ehli hakikat birbirini inkar etmekle makamlarından sukut etmezler. Meğer bütün bütün zahir şeriat'a muhalif ve hata bir içtihad ile hareket edilmiş ola. Bu sırra binaen, vel kadimin el gayzabel afîn anin nas deki ve cenap düsturuna ittibaen ve avam-i şeyhlerine karşı hüsn zanlarını kırmamakla imanlarını sarsılmadan muhafaza etmek, ve Risale-i Nur'un erkanlarının haksız itirazlara karşı haklı, fakat zararlı hiddetlerinden kurtarmak lüzumuna binaen, ve Ehl İlhad taifi ehli ilhadın iki taifî el i hakikatın mabeynindeki husumetten istifade ederek, birinin silahıyla, itirazıyla ötekini cerh edip, ötekinin delilleriyle berikini çürütüp, ikisini de yere vurmak ve çürütmekten istinaben. Risale-i Nur şakirtleri bu mezkür 5 esasa binaen muarızlara hiddet ve tehevvürle ve mukabele-i bil misil ile karşılamamalı yalnız kendilerini muhafaza için musalaha kerane medar itiraz noktaları izah etmek ve cevap vermek gerektir. Çünkü bu zamanda enaniyet çok ileri gitmiş, herkes kâmeti miktarında bir buz parçası olan enaniyetini eritmiyor, bozmuyor, kendisini mazur biliyor. Ondan niza çıkıyor. Ehli hak zarar eder, ehli dalalet istifade ediyor. İstanbul'da malum itiraz hadisesi ima ediyor ki, ileride meşrebini çok beğenen bazı zatlar ve hodgen bazı Sofi meşrep ve nefsi emmaresini tam öldürmeyen ve hubb-u vartasından kurtulmayan bazı ehli irşat ve ehli hak Risaletün Nur ve şakirtlerine karşı kendi meşreplerini ve mesleklerinin revacını ve etbalarının hüsnü teveccühlerini muhafaza niyetiyle itiraz edecekler belki dehşetli mukabele etmek ihtimali var. Böyle hadiselerin vukuunda bizlere itidali dem ve sarsılmamak ve adavete girmemek ve o mu arzı tayifenin de rüesalarını çürütmemek gerektir. Faş etmek hatırıma gelmeyen bir sırrı faş etmeye mecbur oldum şöyle ki Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi ve o şahs-ı maneviyi temsil eden haz şakitlerinin şahs-ı manevisi ferit makamına mazhar oldukları için Değil hususi bir memleketin kutbu, belki ekseriyet-i mutlaka ile Hicaz'da bulunan kutbu azamın tasarrufundan hariç olduğu ve onun hükmü altına girmeye mecbur değil. Her zamanda bulunan iki imam gibi, onu yani kutbu azamı tanıma mecbur olmuyor. Ben eskide Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini, o imamlardan birisini zannediyordum. Şimdi anlıyorum ki, gavs azamda kutbiyet ve gavsiyetle beraber ferdiyet dahi bulunduğundan, Ahri zamandaki şaketlerinin bağlandığı Risaletün Nur o ferdiyet makamının mazharıdır. Gizlenmeye layık olan bu sır azime binaen. Mekke-i dahi farz muhal olarak Risale-i Nur aleyhinde bir itiraz kutbu azamdan dahi gelse, Risale-i Nur şakitleri sarsılmayıp o mübarek kutbu azamın itirazını iltifat ve selam suretinde telakki edip tevecühünü de kazanmak için medarı itiraz noktaları o büyük üstatlarına karşı izah ile ellerini öpmektir. Evet kardeşlerim bu zamanda öyle dehşetli cereyanlar ve hayatı ve cihanı sarsacak hadiseler içinde hatsiz bir metanet ve itidalli dem ve nihayetsiz bir fedakarlık taşımak gerektir. Evet yestahibbunel hayate'd-dünya alel-âhire ayetinin sırrı işaresiyle, ahireti bildikleri ve iman ettikleri halde dünyayı ahirete severek tercih etmek ve kırılacak şişeyi baki elmasa bilerek rıza ve sevinçle tercih etmek ve akıbeti görmeyen kör hissiyatın hükmüyle hazır bir dirhem, zehirli bir lezzeti ileride bir batman saati lezzete tercih etmek bu zamanın dehşetli bir marazı bir musibetidir. O musibet sırrıyla ile müminler dahi bazan ehli dalalete taraftar olmak gibi dehşetli hatada bulunuyorlar. Cenab-ı Hak ehli imanı ve Risale-i Nur şakirtlerini bu musibetlerin şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Sayit Nursi Sual: İşaratü Kur'aniye risalesinde Fatiha'nın sıratı Müstakim ashabı ki, elledîne en'amte aleyhim ayetinin tarif eylediği taife içinde hem lâ taife tâifetün min ummeti, hatta hattâ yetiyellehü emri ila âhir hadisinin âhir zamanda gösterdiği mücahitler içinde hem vel 'asr suresinin illellezîne âmenû ve amilûs-sâlihat ile başlayan üç cümlesinde manâ işaretiyle hususi bir surette dahil bir ferdin Risale-i Nur şakitleri olduğuna sebep nedir ve veç-i tahsisi nedir? El-cevâb sebebi ise, Risale-i Nur, yüze yakın din tılsımlarını ve hakaiki Kur'aniye muammalarını hal ve keşfetmiştir ki, her bir tılsımın bilinmemesinden çok insanlar şübehata ve şukuke düşüp, tereddütlerden kurtulmayıp bazan imanını kaybederdi. Şimdi bütün dinsizler toplansa, o tılsımların keşfinden sonra galebe edemezler. 28. mektupta, inayat-ı seb'ada bir kısmına işaret edilmiş. İnşallah bir zaman o tılsımlar müstakil bir risalede cem edilecek. Said Nursi Salahaddin'in fıkrasından bir parçadır. Bir vakit, Tosya'dan Kastamonu'ya gelirken, beraberimde Risale-i Nur'un lem'aları ve şuaları vardı. Haşre dair bir mefas okuyordum. Kamyon yokuşları tırmanıyordu. Havanın ve makinenin harareti, bana ağırlık ve fikrime de, bu Risale-i Muazzam bir mucize-i Kur'aniyedir. Başka sahada mucize gösterebilir mi? Halbuki mucize, enbiyalara mahsustur. Rasûl-Ekrem ve selam'dan sonra mucize gösterilmeyecektir. Mülahazası esnasında, kamyon, Müthiş sadmelerle üç taklada yirmi beş otuz metre yerden aşağıya yuvarlandı. Şehadet getiriyordum. Yaralı mıyım diye kendimi yokladım. Yüz bin şükür hiçbir yaram yok. Korkarak doğruldum. Şoförün kafası parçalanmış. Ah of çekiyor. Etrafımı tetkik ettim. Şoför tarafındaki camlar hurdahaş olmuş. Benim tarafımdaki ince cam bile kırılmamış. O anda bunun büyük bir keramet olduğunu, mucize olmadığını ve bir daha böyle maceralı şeyleri tefekkür etmemek için keramet-kerane Risale-i Nur'un bir tokadı olduğunu anladım. Risale-i Nur şakirtlerinden Salahaddin Çelebi. Aziz Sıddık kardeşlerim, Risale-i Nur'un hakkaniyetine ve ehemmiyetine dair bir imzayı gaybi hükmünde bu mecmuanın gösterdiği kıymet Risale-i Nur'da bulunduğunu bu zamanın dehşetli fırtınaları ispat ediyor. Evet kardeşlerim. Hazreti İsa Aleyhisselam İncil-i Şerif'te demiş ki: Ben gidiyorum ta size tesellici gelsin. Yani Hazreti Ahmed Aleyhissalatu vesselam gelsin demesiyle Kur'an'ın beşere gayet büyük bir neticesi, bir gayesi, bir hediyesi tesellidir. Evet bu dehşetli kainatın fırtınaları ve zeval tahribatları ve bu boşluk nihayetsiz fezada her şey ile alakadar olan insan için teselliyi ve istimdat noktalarını Kur'an veriyor. En ziyade o teselliye muhtaç bu zamandır ve en ziyade kuvvetli bir surette o teselliyi ispat eden, gösteren risale-i nurdur. Çünkü zulümat ve evhamın menbaı olan tabiatı o delmiş geçmiş, hakikat nuruna girmiş. 29. ve 30. ve 16. sözler gibi ekser parçalarında, hakaiki imaniyenin yüzer tılsımlarını keşf ve izah edip, aklı inkardan, tereddütlerden kurtarmış. İşte bu hakikat içindir ki, bu çok usandırıcı zamanda, usandırmayacak bir tarzda çok tekrar ile, aklı başında olanları Risale-i Nur ile meşgul ediyor. Re'fet mektubunda demiş, ne vakit bir araya gelsek, Sözlerden birisini açıp okuruz, tatlı tatlı istifade edip üstadımızla görüşürüz. Hem Risale-i Nur'un en bariz hâsiyeti usandırmamaktır. Yüz defa okunsa, yüz de yine zevk ile okunabilir, demiş, doğru söylemiş. Yalnız Risale-i Nur'un tercümanı hakiki vazifesinin haricinde dünyadaki istikbaliyata nadiren ara sıra bakması, zahiri bir müşveşiyet verir. Mesela bundan otuz kırk sene evvel, bir nur gelecek, bir nur alemi göreceğiz demiş ve o manayı geniş bir dairede ve siyasette tasavvur etmiş. Hem bundan 14-15 sene evvel dinsizliği çevrenler müthiş semavi tokatlar yiyecekler diye büyük geniş küreyi arz dairesindeki hadiseyi dar bir memlekette ve mahdut insanlarda tasavvur etmiş. Halbuki istikbal o iki ihbar-ı tasavvurun pek fevkinde tefsir ve tabir eyledi. Eski Said'in, bir nur alemi göreceğiz demesi, Risale-i nurun dairesinin manasını hissetmiş, geniş bir daireyi siyasiye ta ettiği gibi, Sırrı Inna Atayna'da 13-14 sene sonra dinsizliği zındıkayı neşredenler müthiş tokatlar yiyecekler deyip, geniş bir hakikatı dar bir dairede tasavvur etmiş, istikbal o iki hakikatı tabir ve tefsireyledi. Başta Isparta olarak Risale-i Nur dairesi evvelki hakikatı pek parlak ve güzel bir surette gösterdiği gibi ikinci hakikatı da medeniyeti sefihenin tuğyanının ve maddi yunluk taununun aşılamasını çeviren haşiye, evet maddi yunluk taununun hastalığı nevi beşere bu dehşetli sıtmayı ve kürey arza bu titremeyi vermiştir ve idare eden ervah-ı habisenin başlarına gelen bu dehşetli semavi tokatlar geniş bir dairede sırrı inna atayna'nın hakikatını tam tamına ispat etmiş. Sual Risale-i Nur kat'î bürhanlara istinaden hükümleri aynı aynına tevilsiz, tabirsiz hakikat çıkması ve yalnız işaret-i tevafukiye ve sünuhat-ı kalbiyeye itimaden beyanatı böyle dünyevi olan mesaili istikbaliyede neden tabire ve tevile muhtaç oluyor diye hatırıma geldi. Böyle bir cevap ihtar edildi ki gaybi istikbali dünyevide başa gelen hadisatı bildirmemekte Cenabı Erhamur